alla adamu adamu Wassufra, Walkudra, fi ghayr ayyam al hayd laysa shay'un min dhalika haydan wa kullu fi ayyam al hayd hayd bu bu rabbani bil ittifak Yani hayız günü bittikten sonra bu el kudre ve sufreyi görürse hayız değildir. Peki hayızda yani diyelim ki 10 ayın ayın 15. gününde devamlı günü 15. 15. gününde görüyor. Bazen bu ilerleyebilir. Bazen 14. günde gelebilir. Bazen 15. günde, bazen 16. Günde geliyor da, bazen 18. günde görebilir. <gülüyor> bu da nedir? nefis bunu da nefi de var yani kadının e, nefsi de bunun alakası var ve da e, hava şartları veyahutta sıkıntılar mııntılar bazen bunu da ne yapıyor bunu bunu etkileyebiliyor o kalem açık kaldığı zaman kuruyoruz tat açık kaldığı zaman kurur bak Peki 15 gününde hayzı devamlı görüyorsa Diyelim ki bu el kudrayı ve sufrayı on gün ve 13 günde gördü. Bu nedir? Alimler sahih görüşe göre demişler ki bu nedir? Bu hayızdır. Niçin? Çünkü onun günü 15'tir Bunu 14 günde gördü. Demek ki yüzde yüz hain kanu hani demiştik ya hayız kanu yüzde siyah kalınt ondan sonra böyle pis kokuya sahip. Bu nedir? Damar daha yüzde yüz patlamamış yani azıcık bir patlama olmuş orada ne oluyor böyle bulanık bir şey geliyor. O zaman bu nedir kadın bunu hayır sayacak ve o günden o günden itibaren ne yapacak gününü sayacak. Diyelim ki 7 gün geldi 15 gün 7 güne kadar oldu 22 gün yani ayın 22 gününe geldiği zaman kan kesildi. Kan kesildi değil mi? O zaman 14. günü gördüyse... 21. günde tahire olduysa yani kan kesildiyse ne yapması gerekiyor? demeyecek ben işte şu kadardı da şu kadar oldu değmeyecek. O an kesildiği an hemen temizlenecek ve kadınlar bu meseleyi bilir. Hayız kanı kesildiği zaman geçmişte gelecek önümüzde bazı kadınlar bu konuda tam bilgili olmadıklarından dolayı Allah korkusu da üzerlerinde çok olduğu için ne yapıyorlar? Pamuğu tutuyorlar Bundan sonra hayız kanının yerine koyuyorlar ve ummenaa eşe gönderiyorlar. Diyorlar ki işte biz şu anda bu şekilde olduk. Ummenaa eş bu konuda alime olduğu için, bilgili olduğu için, tamam mı? Burada karar veriyor. Hayız mı? Hayız günü içerisinde midir, değil midir diye onlara ne yapıyor haber veriyor. Ve bu bu pamuk böyle bembeyaz çıkıp lekesi olmadığı zaman o zaman buna o pamuğa geçmişte diyorlar ki kurfus El kurfus şimdiki lügatla diyorlar ki el kotum. Tamam mı? Veyahut da biz vermiyoruz. şimdiki mesela mendiller bu klinex miniknes falan filan şudur budur. <gülüyor> ne yapıyorlar? Ondan sonra diyorlar ki bu nedir? Bu hayız kanı değildir vayahut da hayız kanıdır diye onlara karar veriyordu. Yani bazı kadınlar da bunu ayırt edemediği için ne yapması gerekiyor? Bu gibi bezlerle, pamuklarla, bu e, mendillerle Kendini kontrol edecek ve bakacak gerçekten bembeyazdır o zaman banyosunu yapacak namazını kılacak ramazansa orucunu tutacak veyahut da kazası varsa kara kazasını eda edecek ve kocasıyla cinsel münasebet yapmakta bir beis yoktur. Ve kâle ve kâle ata el Ben demiştim bunu geçen değindik. diyorlar ki Hayız, 15 bazıları 17 bazıları 10 gün, bazıları bir gün, bir gece, bazıları bir gün ve İbn-i Allah ve onun çizgisinde olan alimler İmam Elbani, İbn-i ondan sonra İmam İbn-i Bez anh, hepsi diyorlar ki sahih görüşe göre hayız kanının tamam mı? belli günler ile sayılı değildir. Hayız kanı görüldü yani hayızdır. Hayız kanı kesildi yani temizdir. Anlaşıldı mı? Peki bu alimler Rabbani alim olmalarına rağmen bu görüşe varmışlar. Bu görüşe varmış